Türler Arası, Edebiyattan heykele, Operadan Mimariye, Sekiz Kol Sanat Seyahati. <gülüyor> Hazırlayan Mesulan Eraslan sağlamı. 949 Arası programından herkese günaydın açık radyodaki saat 10.33 19 şu anda. Nermin Altındağ Tüfekçi ile başlıyoruz programa. 2009 senesinde bugün aramızdan ayrılmıştı. İlk Türk ilk kadın Türk Halk Müziği solisti ve aynı zamanda ilk kadın şefinden dinliyoruz. Dersime almışta ediyor Esber. It's good, idea. You Altyazı Neriman Altındağ tüfekçi kulak verdik açık radyoda ilk Türk akmüziği solistimiz ve aynı zamanda ilk kadın koro şefi kendisi dersine almıştı ediyor ezber dinlettik size 2009 yılında bugün aramızdan ayrılmıştı Neriman Altındağ tüfekçi. Çık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi İnsanın nişanlısını ortada bırakması normal midir? Sibel'i ancak Şubat sonunda Uludağ'dan döndükten sonra arayabildim. Sonunun tatsızlıkla, öfkeyle, Gözyaşları ve pişmanlıkla bitmesinden çok korktuğum için onunla konuşmayı hiç istemiyor. Onun bir bahaneyle nişan yüzüğünü geri yollamasını bekliyordum. Bu gerilime dayanamadığım bir gün telefon edip onu Nurcihan'ın evinde buldum ve fuayede akşam yemeğine sözleştik. Tanıdıklarla dolu Fuay'e gibi bir yerde ikimiz de duygusallığa, aşırılığa, öfkeye kapılmayız diye düşünmüştüm. Nitekim... Başlarda öyle de oldu. Diğer masalarda Piçilmi ve yeni evlendiği karısı Neslihan, gemi batıran Güven ve ailesi, Tayfun ve kalabalık bir masada da yeşimler vardı. Hilmi ile karısı ta masamıza kadar gelip bizi görmek, görmekten ne kadar mutlu olduklarını söylediler. Mezelerimizi yer, şarabımızı içerken Sibel Paris'te geçen günleri, Nurcan'ın Fransız arkadaşlarını Şehrin Noel'de çok güzelleştiğini anlattı. Annem babam nasıllar? Diye sordum ona. İyiler, dedi Sibel. Bizim durumumuzdan haberleri yok henüz. Boşver dedim. Kimseye bir şey söylemeyelim. Söylemiyorum, dedi Sibel ve peki bundan sonra ne olacak? diyen bakışlarla bana sessizce baktı. Konuyu değiştirmek için babamın her geçen gün hayattan el tek çektiğini anlattım. Sibel annesinin yeni geliştirdiği eski elbiseleri, eşyaları saklama takıntısını anlattı. Ben de annemin tam tersi davrandığını, bütün eski eşyaları başka bir eve sürdüğünü anlattım. Ama bu tehlikeli bir konuydu. Sustuk. Zaten Sibel'in bakışları bu konuları laf olsun diye açtığımı hissettiriyordu. Dahası, benim asıl konudan kaçmamdan Sibel Aslında benim ona söyleyecek yeni bir şeyim olmadığını da anlamıştı Senin hastalığına alıştığını da görüyorum Diyerek konuyu o açtı Nasıl? Aylardır hastalığın geçecek diye bekliyoruz Bu kadar sabrettikten sonra senin hiç iyileşmediğini Hatta hastalığını benimsediğini görmek çok üzücü Kemal Paris'te hastalığın geçsin diye dualar ettim. Ben hasta değilim, dedim. Fuaye'nin neşeli, gürültücü kalabalığını bakışlarımla işaret ettim. Bu insanlar durumumu hastalık olarak görebilirler ama senin beni böyle görmeni istemiyorum. Bunun bir hastalık olduğuna yalıda birlikte karar vermemiş miydik, dedi Sibel. Vermiştik. Ne oldu şimdi? İnsanın nişanlısını ortada bırakması normal mi? Nasıl? Bir tezgah tar kızla ne karıştırıyorsun bunları dedim. Bunun tezgah tarlıkla, zenginlik ve fakirlikle ilişkisi yok. Konu tamamen bu dedi Sibel. Bu sonuca çok düşünüp acıyla ulaşmış birinin kararlılığıyla. Yoksul ve hırslı bir kız olduğu için... Onunla böyle kolay bir ilişki kurabildin. Tezgahtar olmasaydı, belki de kimselerden utanmaz onunla evlenirdin. Seni hasta eden şeyler bunlar işte. Onunla evlenememek. O kadar cesur olamamak. Bunları beni kızdırmak için söylediğine inandığım için sibelek kızmıştım. Söylediklerinin doğru olduğunu aklımın bir yanıyla hissettiğim için de kızıyordum ona. Senin gibi birinin bir tezgahtar kız için bu tuhaflıkları yapması Fatih'te otellerde yaşaması normal değil canım. İyileşmek istiyorsan önce bunları kabul et. Sandığın gibi o kıza aşık değilim tabii dedim. Ama tartışmak için söylüyorum. İnsan kendinden yoksul birine hiç aşık olamaz mı? Zengin fakir aşka olmaz mı hiç? Bizim ilişkimizde olduğu gibi aşk dengi dengine sanatıdır. Sen hiç zengin bir genç kızın, yakışıklı diye kapıcı Ahmet Efendi'ye inşaat işçisi Hasan Usta'ya aşık olup evlendiğini Türk filmleri dışında bir yerde gördün mü? Fuaye'nin başkarsonu Sadi, yüzünde bizi görmüş olmanın kendisine ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini gösterir bir ifadeyle sokuluyordu ki, bizim konuştuğumuz şeye kendimizi fazla kaptırdığımızı görüp durdu. Sadiye az sonra... Anlamında bir el işaret yaptım ve Sibel'e döndüm. Ben Türk filmlerine inanıyorum, verdim. Kemal, şu kadar yılda ben senin bir kerecik olsun Türk filmine gittiğini görmedim. Gırgır gır olsun diye arkadaşlarla yaz sinemasına bile gitmezsin sen. Fatih Oteli'nde hayat Türk filmlerine benziyor, inan dedim. Geceleri uyumadan önce o tenha ve ücra sokaklarda yürüyorum. Bana iyi geliyorum. İlk başta bütün bu tezgahtar kız hikayesi zaim yüzünden sanmıştım, dedi Sibel kararlılıkla. Evlenmeden önce onun dansözlü, konsomatrisli, Alman mankenli, Dolce Vita taklidi hayatına özendiğini düşünüyordum. Zayimle de konuştuk. Şimdi artık derdinin Fakir ülkede zengin olmakla ilgili bir kompleks, o zamanların moda kelimesiydi bu, olduğuna karar verdim. Bu da bir tezgahta kıza geçici bir hevesten daha derin bir derttir tabii. Belki öyledir, dedim. Avrupa'da zenginler kibarca zengin değil gibi yaparlar. Uygarlık budur. Bence kültürlü ve uygar olmak da herkesin birbiriyle eşit ve özgür olması değil, herkesin kibarca diğerleriyle eşit ve özgürmüş gibi davranmasıdır. O zaman kimsenin suçluluk duymasına gerek kalmaz. Hmm, sorbonda boş durmamışsın, dedim. Artık balıkları da isteyelim mi? Masamıza yaklaşınca, Saadi'nin halatrını, hamdolsun, işleri, biz bir aileyiz Kemal Bey, her akşam aynı kişiler. Piyasayı, sağ-sol teröründen vatandaş sokağa çıkamıyor. Ve kimlerin gelip gittiğini, Luda'dan herkes döndü, sorduk. Sadi fuaya açılmadan önce babamın sık gittiği Abdullah Efendi'nin, Beyoğlu'ndaki yerinden, ta çocukluğumdan beri tanıyordum. Hayatında Deniz'i ilk defa 19 yaşında geldiği İstanbul'da 30 yıl önce görmüş, Eski Rum mehanicilerinden ve ünlü Rum garsonlarından kısa zamanda İstanbul'da balık seçip hazırlamanın inceliklerini öğrenmişti. Bize de sabah balıkhanede kendi eliyle seçtiği barbunyaları, iri ve yağlı bir lüferi ve levreyi bir tepsiye koyup gösterdi. Balıkları kokladık, gözlerinin parlaklığına, solungaçlarının kırmızılığına bakıp tazeliklerini onayladık. Sonra Marmara'nın kirlendiğinden bir şikayet havasıyla söz ettik. Fuayeye su kesilmelerine karşı özel bir şirketten her gün bir tanker su geldiğini anlattı Sadi. Elektrik kesilmelerine karşı daha bir jeneratör alınamamıştı ama kimi geceler karanlıkta mumlarla gaz lambalarıyla ile oluşan hava da müşterilerin hoşuna gidiyordu. Sadi kadehlerimizdeki şarabı tazeleyip gitti. Yalıda geceleri seslerini dinlediğimiz o balıkçı baba ile çocuk var ya dedim. Sen Paris'e gittikten kısa bir süre sonra onlar da yok oldular. O zaman yalı daha da soğudu ve yalnız bir yer oldu. Dayanamadım. Sibel bu sözlerimin özür dileyen yanıyla ilgilenmişti. Sözü başka yere çekmek için balıkçı baba oğlu sık sık düşündüğümü anlattım. Aklımdan babamın verdiği inci küpeler geçti. Baba oğul balıkçılar belki de palamut ve Lüfer sürülerinin peşinden gitmişlerdir, dedim. Bu sene hem Palamud'un hem Lüfer'in iyi çıktığını, Fatih'in arka sokaklarında bile seyyar satıcıların peşlerinde kediler, at arabasında palamut sattıklarını gördüğümü anlattım. Balıklarımızı yerken, Sadi, kalkan fiyatlarının çok çıktığını, çünkü Rusların ve Bulgarların kalkan sürüsü peşinde kara sularına giren Türk balıkçılarını tutukladıklarını söyledi. Bunları konuştukça Sibel'in neşesinin daha da fazla kaçtığını görüyordum. Ona söyleyecek yeni bir şeyim, verecek bir umudum olmadığını Sibel de görüyor. Durumumuzdan söz etmemek için bu konuları açtığımı anlıyordu. Durumumuz konusunda da rahat bir havayla bir şeyler söylemek istiyordum ama aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Artık Sibel'e yalan söyleyemeyeceğimi, onun kederli yüzüne baktıkça anlıyor ve telaşlanıyordum. Aa bak Hilmiler gidiyor dedim. Çağıralım mı onları biraz masamıza? Demin çok içten davrandılar. Sibel bir şey diyemeden Hilmi ile karısına el salladım ama görmediler. Çağırma onları dedi Sibel. Niye? Hilmi iyi çocuktur. Ayça sen karısının neydi adı? Seviyorsun değil mi? Biz ne olacağız? Bilmiyorum. Paris'teyken Leclerc, Sibel'in hayran olduğu ekonomi profesörüle konuştum, dedi Sibel. Benim tez yazmamı destekliyor. Paris'e mi gidiyoruz? Burada mutlu değilim. Ben de mi geleyim, dedim. Ama çok işim var burada. Sibel cevap vermedi. Yalnız bu buluşmamız değil, geleceğimiz konusunda da kararını verdiğini ama aklında... Son bir şey olduğunu hissettim. Sen git Paris'e dedim konudan sıkılarak. Ben durumumu toparlayıp arkandan gelirim yine. Son bir şey var aklımda. Ee, bu konuyu açtığım için özür dilerim ama Kemal... Pekaret, senin bu davranışlarını... haklı çıkaracak kadar önemli bir konu değildir. Nasıl? Eğer modernsek, Avrupalıysak bu önemli bir şey değildir. Ha yok geleneğe bağlıysak ve bir kızın bakire olması senin de önem verdiğin ve herkesin de saygı göstermesini istediği değerli bir şey ise... ...o zaman bu konuda herkese eşit davranmalısın. İlk anda Sibel'in ne demek istediğini anlayamadığım için kaşlarımı çattım. Sonra onun da hayatta benden başka kimseyle... Sonuna kadar gitmediğini hatırladım. Bunun yükü seninle onun için aynı şey değil. Sen zengin ve modernsin. Demek geldi içimden. Ama utançla önüme bakıp sustum. Kemal, hiç affedemeyeceğim bir başka şey de şudur. Madem ondan kopamayacaktın. Niye nişanlandık ve sonra nişanı niye hemen bozmadın? Sesinde öyle bir hınç vardı ki neredeyse titriyordu. Sonuç bu olacaksa niye Yalı'ya taşındık? Niye davetler verip herkesin önünde bu ülkede evlenmeden önce evli çiftler gibi yaşadık? Yalı'da seninle paylaştığım mahremiyeti, içtenliği, arkadaşlığı hayatta kimseyle yaşamadım. Sibel'in bu sözlerime çok sinirlendiğini gördüm. Öfkeden ve mutsuzluktan, gözlerinden yaşlar akmak üzereydi. ''Özür dilerim.'' dedim. ''Çok özür dilerim.'' Korkunç bir sessizlik oldu. Sibel ağlamasın, bu böyle sürmesin diye... ...hala masalarına oturamayan tayfunla karısına... ...ısrarla el salladım. Bizi görünce sevinerek geldiler ve benim ısrarım üzerine... Masamıza oturdular. ''Biliyor musunuz yalı işimden özledim.'' dedi Tayfun. Yazın yalıya çok gelmişlerdi. Tayfun rıhtımda ve yalıda kendi evindeymiş gibi gezinir buzdolabını açıp kendisine başkalarına içki ve yemek hazırlar, bazen coşar, mutfakta uzun uzun yemek pişirir ve geçen Sovyet ve Rumen tankerlerinin özellikleri hakkında uzun uzun konuşurdu. Bahçede sızıp herkesi meraklandırdığım gece vardı ya, diye geçen yazdan kalma bir hikayeye başladı. Sibel'in hiç açık vermeden Tayfun'u dinlemesine, şakalar yapıp tatlı sözler söylemesine, hayranlığa yakın bir saygı duydum. Ee ne zaman evleniyorsunuz?'' dedi Tayfun'un karısı Figen. Hakımızdaki dedikoduları duymamış olabilir miydi?'' Mayıs'ta, dedi Sibel. Gene Hilton'da. Hepiniz muhteşem Gatsby filmindeki gibi beyaza girmeye söz vereceksiniz. Filmi gördünüz mü? Birden saatine baktı. Annemle beş dakika sonra Nişantaşı'nın köşesinde buluşacağız, dedi. Hoysa annesi babasıyla birlikte Ankara'daydı. Önce Tayfunla Figen'i, sonra da beni alelaceyle yanaklarımdan öpüp çıktı. Tayfun ve Figen'le oturduktan sonra ben de fuayeden çıkıp merhamet apartmanına gittim ve Füsun'dan kalma eşyalarla teselli bulmaya çalıştım. Sibel bir hafta sonra saimle nişan yüzüğünü geri yolladı. Sağdan soldan haberlerimi almama rağmen ondan sonra onu otuz bir yıl hiç görmedim. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi. Masumiyet Müzesi. Evet, 94.9 Açık Radyo'da kültürler arası programı son dakikalarında saat 10.53. 54. Alice Cooper'la veda ediyoruz size. 1948 yılında bugün doğmuştu sanatçı School South. Yeah türler arası edebiyattan heykele operadan mimariye 8 kol sanat seyahati <gülüyor> Hazırlayan misunan Eraslan Sağlam